bahsetmiştik bazı kaynaklara dayanarak. Bugün de hocam eğer arzu ederseniz bu yetiştirdiği şahsiyetlerden birkaç tanesinin hayatından kısa kısa bahsedebilir misiniz? Evet. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Ekter Efendi. veya Hacı Ekter Efendi. Bu faziletiyle meşhur yani hal ehli bizzat. Yani tam bir Allah dostu.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 Eyüp'te 40 Merdiven denen mahallede aile kabristanına defn olundu. Esad Efendi'nin icazetli hulefasından olmasına rağmen icazetini saklamıştır. İstanbul Müftülüğünde vazife görmüştür. Miras taksimiyle alakalı ferais konusunda müteassıs bir zattı. Ya. Yani. Bu zatın Aliye Efendi'nin bir takım eserleri var. Tabi bu bir doktora tezi olarak master tezi olarak çalıştırılabilir. Ee, bu eserlere ulaşma imkanımız e, evet. herhalde var değil mi? Öyle zannediyorum. Evet hocam. Ve çalışılmadı da. Yani Hüseyin Vassaf Sefini Evliya'da bu eserlerinden de bahsediyor. eserlerde. Evet. Yani çalışılmış bir şansiyet değil. evet. Diyor ki mesela Mirkatü Taalikat e, Halebi Haşiyesi, Taşköprü Haşiyesi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 Yaşar Ersoy bir şoförlüğümüzü yapardı. Abdülvaki abi o da katılırdı böyle gezilerimize. E, hacı abi ben elimizde teyp. İşte karavana gittik. Efendime söyleyeyim Eskişehir'e gittik. Bursa'ya, Balıkesir'e, Akisar'a, İzmir'e. Yani epeyce bir vilayet dolaştık. Sami Efendi Hazretleriyle ilgili bir hayli doküman topladık. Evet. Onlar şimdi kendi özel kütüphanemde bir hayli bir hacimli ve bekliyor. Tabi onların yayınlanması lazım. İnşallah şu anda bu, bu, yazıyorum. Allah dostları serisinde, serisinde şu anda yani. yazıyorum. Şu ana 333, 333, 333 olmak üzere 999 tane Sami Efendi Hazretleri ile ilgili e, menakabı yazacağım. Allah'a nasip edin. İnşallah. İnşallah. Daha sonra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 Ee, en yaygın şekilde devam ettiren e, Sami Efendi Hazretleri Evet Sami Hazretleri. Burada da kısaca dinleyicilerimize Sami Efendi Hazretleri'nin hayatı hakkında Yani bir kısa bilgi verebilir misiniz Tabii. O yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken Efendim 1892 senesinde Adana'da dünyaya geldi İlk ve orta tahsilini Adana'da yaptı Yüksek tahsilini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde Tamamladı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 Ve meclis-i meşayih reisi Erbilli Esat-ı Erbirli'ye Kısa zamanda kesb-i kemalat eleyip seyrük sülükunu, manevi eğitimi tamamladıktan sonra halifet, hilafetle irşada mezun oldu. Burada Sami Efendi Hazretlerinin dergaha gelişi sözlü kaynaklarda şöyle anlatılıyor. Dergahta pek fazla tanınmayan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 1910-1915 yılları arasında hukuk fakültesinin üniversitede e, hukuk fakültesini bitirmiş. Askerliği İstanbul'da levazın subayı olarak yaptıktan sonra zamanın mürşitlerinden Ahmet Zeytin Gümüşhanevi'ye intisab etmiştir. Babası Abdurrahman, Abdurrahmanoğlu Müşteba Efendi'dir. Adanalıdır. Sami Efendi ilmiye sınıfından olduğu için riyazata konulmuş ve Gümüşhanevi dergahında iki tane erbain çıkarmasına rağmen kalbinde herhangi bir hareket, kımıldama ve çalışma görülmemiştir. Sami Efendi'nin arkadaşlarının olan Hoca Rüştü Üstad'ı bir ziyaret edelim. Herhalde görüşmediniz der ve beraber Kelami dergahına Esat Efendi Hazretlerini ziyarete giderler. Onu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 bizim sayılır. Hususi bir görüşme yapılır ve Esaderibli Hazretleri o hususi görüşmede Sami Efendi Hazretlerine istihare verir. Sami Efendi Hazretleri istihareye yatar ve pek çok, çok büyük keşifler bu bulur. Bunun sonucunda Esaderibli Hazretlerine intisab eder.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 kader ilahide yeri nereye yazıldıysa yerini bulmak gibi bir şey Yerini yani, bulmak gibi bir ya, şey oluyor yani. Evet. Onda bu bunlar bir sır, Akıl sırrı ermiyor. Evet. Aklın sırrı ermiyor. Yani kimin nasibin nerede, nasibiniz neyse o nasibinizin doğrultusunda olaylar cereyan eder ve nasibiniz manevi işaret nereyi gösteriyorsa oraya da gitmek ve oraya yönelmek lazım. Başka kapılara gitmek olmaz. Yoksa açılma olmaz.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 Evet. Efendim yanlışlıkla yapıyor. Bunları biliyorsunuz, incinmiyorsunuz. Yine işte ona yardım ediyorsanız, yardım ediyorsunuz. Ona dostluğunuz varsa dostluğunuz devam ediyor. Yüzünüz yine gülmeye devam ediyor. Yani böyle olmak lazım. Hz. Ebu Bekir anh, biliyorsunuz kızı Hz. Ayşe'nin başından bir ifk hadisesi geçti evet. Ve Medine'de pek çok kimse dedehudu yaptı.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 yani başkası ağzını tutmaz, dilini tutmaz konuşur, savurur, eleştirir bağırır, çağırır, hakaret eder küfreder e dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın sen hakkı bulamazsın ya mevlam, hu mevlam e. bu, bu iş böyle dayak yiyeceksin, susacaksın bir şey yok, ihanet edecek boynu bükeceksin bağıracaklar, güleceksin Küçüklükler küsmeyeceksin. Ayrılacaklar terk etmeyeceksin. Hep onlarla beraber. Allahvali Efendi'nin de güzel bir şiiri evet. şiiri var hocam bu. Incin, incinmemekle alakalı. Şöyle diyor. Aşık der incindenden incinme incitenden kemalden imiş. incinen incitenden diyor. Yani öyle hep sonu -dendenle biten böyle bir kafiyeli redifli böyle güzel bir şiir. tabii. Yani, evet. Yani tabi maneviyatta tekamül etmiş insanların tabi yapabileceği şey yani hiçbir şeyden incinmemek. Hocam bu Sami Efendi Hazretleri'nin hayatıyla alakalı işte başka söyleyeceğimiz var mı? Tabi bu. Tabi hayatını inşallah yayınlayınca göreceksiniz. Yani hadden efzun derlerdi eskiden. Yani sayılamayacak kadar çok hatıra var. Büyük konuşma evde. Yani ben 999'la sınırlamak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 bir yandan da Rizali'nin derslerine gidip geliyoruz. Böyle bediye zaman Hazretleri böyle bir arabaya binmiş at arabasının arkasında da ben oturuyorum. Böyle Ulucanlar semtindeyiz. Böyle Mevlevi hanenin iniciğim nolu hapishanenin orada Mevlevi hane vardı yıkıldı şimdi mezarlık duruyor da Mevlevi hane kısmı yıkık. Evet. Orada böyle. At arabasında beni götürüyor mu Bödü zaman hazinelere. Derken bir, çok güzel yemyeşil bahçeli bir eve geldik. Çok güzel bir eve. Elhamdülillah. Sabah böyle güneş yeni doğuyor, serin bir hava, bahar mevsimi, çiçekler açmış. Merdivenlerden çıktı, ben de çıktım. Ha demek ki Bödü zaman merdivenlerden çıktığına göre gittiğimiz zat Bödü zamandan manen büyük bir zat. Rüya ona delalet de ediyor. Evet. Kucaklaşırlar. Ben de uzaklaştım. Yani elini öptüm falan. O böyle sofranın üzerinde masa. O kadar çok çeşit yiyecek var ki. Rengarenk. Her çeşit. Çeşit çeşit peynir. Çeşit çeşit, çeşit üzüm, meyve, efendim söyleyeyim, zeytin, domates, işte yumurta falan şu börek, çörek, tatlı matlı bal, börek, çörek. Hepsi var. Dolu böyle. Güzelce hep beraberiydik ama Bedi zaman hazretleri de o zat da çok zayıf. Rüyada. Bedi zaman hazretleri de üzerinde Arap cübbesi var. O, o zatın da üzerinde Arap cübbesi var. Demek edizden sonra dua yaptılar. Tokalaştılar. Ayrıldılar. Ben de ayrıldım. Bedi zamanın arkasından merdivenden inmeye başladım. Bedi zaman döndü bana dedi ki niye geliyorsun evladım dedi.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 O yediğimiz emek hep ilimmiş. Sonra da anladım. Herhalde. Güneş yeni doğuyor. Nereye? Bizim kalbimize. Zayıf, naïf. Aynı rüyada gördüğün gibi çıktı geldi. Ben ders almam bu şekilde oldu. Bediüzzaman beni götürdü, teslim etti. Bu kapıda Samini olmaya çalışıyoruz. Sekizinci olmaya çalışıyoruz. Kapının önünde bu kapının işte hizmetkâriyiz. Öyle kadar. Böyle devam edeceğiz inşallah. Allah nasip etsin. Allah razı olsun hocam. Yani yolu seviyoruz.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 Bir müddet daha dergahta kaldıktan sonra tekkelerin kapatılmasından sonra Adana'ya döndü Sami Efendi Hazretleri. Adana camii i Kebir'de vaaz ve sohbetlerle irşat hizmetlerini yürüttü. O Cami-i biz gördük Hacı Yedikli abiyle. Orada Sami Efendi Hazretleri'nin böyle şeye girdiği, söyleyeyim, hücreye girdiği bir oda var. Çile. çile Çilehane. Çilehane. Çile. caminin arkalarında ama dedeler yapmış. Dedelerin mezarları da caminin altında. Ramazan oğullarından. Evet. O, Oğuzların üç ok aşiretinden. Orada kırk gün, kırk gün, kaç tane kırk gün hep Riyazi çıkarmış Sami Efendi Hazretleri. Hep yani erbain çıkarmış, çile çıkarmış. Burada erbain'e giriyor, kırk günlük çileye giriyor. Hemen yan başındaki hücre, hamam, banyo. Meğer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 Öyle Allah'la bütünleşecekmişiz ki dünya diye hiçbir şey aklımıza gelmeyecek. Sami Finansları öyle sert riyazetler, sert erbainler, sert çileler çıkarmış orada. Orayı gördük böyle konik bir tepesi var falan. Çok güzel gerçekten. Orada Sami Finansları yıllarca hizmet etmiş. Yıllarca oraya doktor Necmetin abiler falan. Orada hep devam etmişler.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 kerestet ticaretlerindesinde muhasebe tutmuş ve babalarından dedelerinden kalan mirası kabul etmemiştir çünkü vakıf malıdır, haram olur, haksızlık olur, ne ne olur hassas ve çok ince bir düşünceyle sami fenâslere vakıf olarak intikal eden dedelerinden gelen o mal varlığını da reddetmiş yani kabul etmemiş basit bir muhasebe defteri tutmuş. Ondan gelen 3 kuruşla işte evlenmiş, ailesinin ve kendisinin geçimlerini sağlamış. Evet hocam, Sami Efendi Hazretleri'nin tabii anlatılacak çok merakı var. Yalnız e, süremiz de kısıtlı. Az bir şey var, evet, onun hayatını evet, bitireyim. 1949'da ilk defa hacca gitti, Hacı yasaktı. 49'da mı, 48'de mi açıldı? Yanılmıyorsam açıldı sene gitti hacca.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 Nazım-ı Kıbrıs Hazretleri. Öyle demişti. Evet. E, nikahını Sami Efendi Hazretleri kılmış. Üç defası tekrarla böyle gülerek. Yani çok seviyorum Sami Efendi Hazretleri'ni. Öyle bir zap. Allah rahmet eylesin. O da ahirete intikal etti. Kıbrıs'ın bir ışığıydı. Kıbrıs'a bir ışıktı o. Evet. Erenköy'de İstanbul'a geldi. E, önce Bayezid'e yerleşti. Sonra Lalevi'ye. Ondan sonra şeyhinin bulunduğu Erenköy'e yerleşti. Erenkü Mustafa Zihni Paşa Camisi'nde vaazlar ve sohbetleriyle işaret hizmetini yürüttü. Bir taraftan da geçimini temin etmek üzere Alemdar Abin Tahtakale'deki ticarethanesinin muhasebesini yürüttü. Sohbet ve hizmetlerinin meyvesi olarak kısa zamanda bağlıları dervişleri arttı. 1979'da Medine'ye ciret etti. Ve 12 Şubat 1984 tarihinde de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 Bakara suresi tefsiri, Fatiha suresi tefsiri, Yusuf ve Hud sureleri tefsiri, Yusuf aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve dört tane müsahabe sohbet kitabı yayınlanmıştır. Teşekkür ederim. Evet hocam, bu Sami Efendi Hazretleri ile alakalı tabii anlatacağınızı zannediyorum çok şey var. Bu Esad Efendi Hazretleri özellikle mektubatında ve Risadiye Esadiye isimli eserinde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 kozmik dille Ve tekkenin her tarafında güzel sardunyalar, begonyalar, artık İstanbul'da top kadifeler, bunlar çift olarak e, saksılar halinde, dergahın her tarafında yaygın olarak e, dikilir, bakılır, sulanır. Ve onları, çiçekleri çok seyredermiş. Çi çiçeklere bakmak. Allah'ı hatırlatıyor. O güzel şekil. Allah'ın cemal isimlerinin tecellisi.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 Başka bir e, hatrasında bu. Duanın kabul olunmasıyla alakalı. Duaya çok ehemmiyet veriyor e, Esat Efendi Hazretleri. E, biri bir gün geliyor işte, benim duam neden kabul olunmuyor diyor. E, Onunla alakalı bazı e, ifadeleri var Esat Efendi Hazretleri'nin. Evet, Ondan efendim. bahsedebilir misiniz? Ya yani Bir gün Esat Eripli Hazretleri'ne eski itaat terakkili birisi geliyor... Diyor ki Esad-ı Allah dua ediniz kabul edeyim diyor. Üdûûniye estecib löküm buyuruyor. Halbuki duayı yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Allah hiçbir şey vermiyor. Duamızı kabul etmiyor. Acaba ayet yanlış mı? E, şimdi, Pir Efendimiz gülerek bu soruyu dinledikten sonra... Bu herkesin aklına gelebilir değil mi hocam? Yani dua yapıyoruz, yani duamız kabul olmuyor şeklinde böyle. Evet, ha. gelebilir.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 Bu programda bahsedeceğiniz, anlatacağınız bir menkıbesi var mı evet, acaba? var. Çok güzel bir menkıbesi var. Kıymetli dostumuz ee, Muhammed Eşmeli, Mehmet Ali Muhammed Ali Eşmeli kardeşimizin yüz hakkında gördüm. Tamam onu da aldım. Ben görmemiştim böyle bir hatıra. Allah Muhammed Ali Eşmeli kardeşimizden razı olsun. Kendisini çok severim.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 pek az bulunan türden bir samur kürk varmış. Yi Zenginlerin giydiği kürkler. Hmm. Zengin ziyaretçi bu ne konfor böyle. Sırında da samur kürk diye mırıldanmadan kendini alamamıştı. Esad Efendi, Kudüs-ü Sürruh Hazretleri'nin elini yavaşça öptükten sonra kendisine gösterilen yere diç oturdu. Pir Efendimiz Kudüs-ü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 esad Erbil Hazretleri bütün güzelliklere layıktır diye gönlünden geçirdi. O fakir dervişle de selamlaştıktan sonra sordu. Kardeş, bu kürkü bana satar mısınız? Satarım. Ne istersin 100 lira. Al sana 300 lira. O zengin ihvan bu suretle kürkü satın almış ve yola devam etmiş. Fakir dervişle de sevinerek evini yolunu tutmuştu. Derken,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 Evladım, bizim işimiz böyle. Bak görüyorsun, çünkü biri götürdü, öbürü getirdi diyor. Biz arada sadece vasıtayız. Burada gördüğün her şey, mobilyalar, halılar vesaire hepsi emanettir. Her an gidebilir, her an gelebilir. Yani hiçbir değeri şey yok benim için. Sizi meşgul ettiği kadar bu eşyalar bizim meşgul etmez. Rabımızla aramıza girmez. İnni ahbebtül hayra diyor ya evet. Hz Süleyman Aleyhisselam malı severim diyor. Hatta tevârak bil hicâb diyor ya Allah'ı sevmeye engel değil. Atları seviyor İbrahim Aleyhisselam değil mi? Atlara baktığı yeri cihat diyoruz. Mekke'de cihat semti. Atlar manasına geliyor. Evet. Ama atları seviyor ama o atlar Allah'la kendisinin arasına asla girmiyor.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 Akıl şaşkın kalır, lal olur, kalır bu çevganda. Bismillahi. Pir efendimiz çok büyük bir insan, şair, ince söz edebiyatçı. Ne kadar övsek hakkıyla övemeyiz. Allah ahirette şefaatlerine nail edilsin. Çekmediği çile, kalmadı. ve en sonunda Rabbine ulaştı ve şehadet mertebesiyle o şimdi bizim hüsnüz anlamıyca cennete Allah ile baş başa inne'l muttaqin fi cennatin ve nehar fi maq'adi sıdqin ind muktedir yani güçlü bir kralın yanında o şimdi o muttakiler cennetlerde nehirlerde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 Bir zaman gelecek. Allah hayırlı ömürler geleceğiz. versin hocam inşallah sizlere inşallah. Teşekkür ederim. Sağ inşallah uzun, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun yıllar Allah herkes istifade etmeyi nasip etsin. Evet. Kıymetli Arkam dinleyenleri Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamızla bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. İnşallah allah Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin.